Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yorumlarımızı kapatalım yine. Ee, bir ay aradan sonra tekrar Rabbim nasip etti. Bir İhya Yulü sohbetinde daha bir aradayız. Kendimi hiç aslında layık görmediğimde bir husus bu hakikaten hangi cesaretle yaptığıma e, hayret ediyorum <gülüyor> huzurlarınızda bunu bir kere daha ifade etmiş olarak başlayayım elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain e, uzun bir ara verildiği için e, yine nerede kaldığımızı hatırlatarak başlayalım e, biliyorsunuz ihyaül ümidin dört büyük ciltten oluşuyor bu her bir ciltte e, on ayrı başlık işliyor Gazali ve toplam 40 kitap her birine bir kitap diyor toplam 40 küçük bölüm yani küçük kitapçık diyelim bunlara bunlardan oluşuyor ihya ve her bir cilt yani onar bölümden oluşan her bir cildin de kendine mahsus bir başlığı var birinci cilt rubul ibadat ikinci cilt Rubul Adat, üçüncü cilt Rubul mühlikat ve üç, dördüncü cilt Rubul Münciyat. Yani birinci ciltte işte ilmin değerinden başlıyor en başta, sonra inanç esasları, sonra ibadet esasları. Yani Cenab-ı Hak'ınla aramızdaki ilişkilerin anlatıldığı bölüm kitap diyebiliriz buna birinci cilde. İkinci cilt <gülüyor> Rubul adat yani işte nikah, boşanma, ticaret, alışveriş, borçlanma, e, ülfet bahsi gibi, akrabalık, komşuluk ilişkileri gibi insanlar arası ilişkilerden, bunların hukuki boyutlarından ve ahlaki boyutlarından bahsediyor. Zaten biliyorsunuz e, ihya Ülümiddin'in yazılma sebebi Gazali'nin kendi izahına göre e, hukuki bilgiyle yani şer'i bilgiyle manevi bilginin iç dünyamıza ait, kalbimize ait, kalbi ilimlerin arasının çok kopmuş olması, bunların birbirinden çok uzaklaşmış olması rahatsız ediyor İmam Gazali'yi ve bu ikisini cem etmek için aslında bu ikisinin, birbirinin tamamlayıcısı olduğunu bize anlatmak için ve insanları sadece zahirle yetinmemek, batına da özen göstermek veyahut da tam tersi sadece batınla kurtulacağını zannedip sınırsız bir zahiri hayat yaşayabileceğini düşünmenin yanlış olduğunu anlatmak ve bu ikisinin yerli yerinde nasıl olması gerektiğini göstermek için yazmıştı ve işte tarih Hi açıdan bu konuyu değerlendirenler yani İhya'nın durduğu yeri değerlendirenler bize bunu medrese ile tekkenin barışması olarak anlatıyorlar. Ondan önceki süreçte birbirinden iyice uzaklaşmış olan medrese ve tekkenin tekrar barışması, bir araya gelmesi olarak tanımlıyorlar. Dolayısıyla bir dönüm noktası bu kitap. Hem fıkhi konuları ele alıyor hem ahlaki ve tasavvufi konuları ve bunların birbiriyle nasıl iç içe geçmiş olduğunu, ruhla beden gibi nasıl ayrılamaz olduğunu, ayrıldığı zaman nasıl hayatiyetini kaybedeceğini, bu dünyadaki varlığını kaybedeceğini bize anlatıyor. Üçüncü cilt bizim işte sizinle birlikte okuduğumuz yer burası rubul mühlikat yani insanı helake sürükleyen hususların anlatıldığı bölüm. Rubul münciyatta ise e, kurtuluş yolları yani nasıl kurtulur, insan necata nasıl ulaşır, Allah'ın rızasına nasıl ulaşır. E, birine kötü ahlak birine iyi ahlak diyebiliriz. E, şimdi biz rubul mühlikatta... <gülüyor> Bu 10 kitaptan oluşuyor dediğim gibi her cilt. Biz daha birinci kitaptayız. Bu akşam da onu artık tamamlamayı istiyoruz inşallah. Çünkü uzun uzun girişler yaptık. Birinci kitap yani dördüncü, üçüncü cildin birinci kitabı arkadaşlar kalbin acayip hallerinden yani kalbi bize tanıtıyor. Çünkü şimdi arkasından kalbi helak eden, kalbi helake sürükleyen, iç dünyamızı öldüren, bizim maneviyatımızı zehirleyen hususları anlatacak. Fakat onları anlatmadan önce kalp nasıl bir e, merkez, nasıl çalışıyor, nelerden etkileniyor, onu nasıl koruyabiliriz, onu e, onu bize tanıtıyor yani çünkü onun üzerinde çalışacağız artık. Rubül mühlikatta ve rubül minciâtla kalp üzerinde çalışacağız. E, dolayısıyla önce birinci kitap kalbi tanıtıyor ve hatırlayacaksınız zaten uzun uzun bunları konuşmuştuk. İşte bize kalp, ruh, nefis ve akıl kelimelerinin nasıl bir arada birbirine yakın anlamlarda kullanıldığını, birbirinin yerine hatta kullanıldığını, bunların ne demek olduğunu anlattı ve insanın hayvandan farkını efendim insan kalbinin özelliklerini ve bu kalbi kalbin bizim varlığımız olan ülkemize yani beden varlığımızın ülkesine nasıl hakim olması gerektiğini kalbin nasıl padişah olması gerektiğini bize anlattı. Ondan sonra insanın kalbinin durumuna göre ya hayvani, ya şeytani, ya rabbani veyahut da yırtıcılık vasıflarından biriyle vasıflandığını geçen geçen ay bunları konuşmuştuk. Ve bunların işte her birinin efendim özelliklerini, insan hangi huyları edinirse bu kalplerden hangisine, bu dört sınıftan hangisine dahil olur bunları anlattı. Şimdi bugün işleyeceğimiz bölümde daha ağırlıklı olarak arkadaşlar İlim elde etmek için e, kalbin nasıl bir misyonu olduğunu anlatacak. Yani e, zihinsel bilinç yoluyla öğrendiğimiz, kesbi yol, yolla öğrendiğimiz ilimle e, ka insanın kalbiyle öğrenmesi arasındaki farkı, ilham ve keşif arasındaki farkı anlatacak. Ben de elimden geldiğince, olabildiğince size bunu açıklamaya çalışacağım. Arkasından da... E, Efendim şey, şeytanın bu kalbe nasıl vesvese vereceğini, ilimle aramıza nasıl girebileceğini, bu, burada nelerden yararlandığını, hangi e, zaaflarımızdan yararlandığını anlatacak. Bunlar üzerinde duracağız bu akşam ve bu bölümü yani rub-ül mühlükatı e, 40 kitaptan oluş 10 kitaptan oluşan Rubül mühlükatın birinci kitabını bu akşam tamamlamış olacağız ikinci kitapta nefis terbiyesi ve ahlakı güzelleştirme var o da inşallah Allah nasip ederse önümüzdeki aya kalmış olacak şimdi kaldığımız yeri de anladık arkadaşlar ilim kalp ilişkisinden bahsediyoruz bu akşam şimdi diyor ki bu bölümde arkadaşlar bir defa diyor ilmin 3 tane unsuru var yani insanın bir şeyi bilmesinin 3 e, tane unsuru var. Bunlardan birincisi kalp yani bilen. Buranın altını çizelim arkadaşlar. Özellikle e, İslam tasavvufuyla entegre olmuş vaziyette İslam felsefesinin, İslam düşüncesinin e, haddim olmayarak söylüyorum. Ben de öğrendiklerimi, dinlediklerimi aktarıyorum hocalarımdan. Efendim bize söylediğine göre İslam'da arkadaşlar biz zeka ile öğrenmeyiz, akılla öğrenmeyiz, kalple öğreniriz. Kal yani... Anlama merkezi kalptir İslam'ın bakış açısında. Lehum kulubun la yifgahune <gülüyor> biha. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Onların kalpleri var fakat fıkhetmiyorlar. etmiyorlar. Bakın feqahe kelimesi geçiyor. Feqahe biraz derinlemesine kavramak demek. Hikmetleriyle birlikte derinlemesine kavramak demek. Efendim bu kavrayışın mesela bugünkü modern dünyada yani moderni bile geçtik artık postmoderne gel geldik. Çağımızda diyelim, sınıflandırmayalım yan haddimizi aşarak. Çağımızda arkadaşlar anlamak, kavramak, öğrenmek hep akılla, zekayla yani beyinle olduğu düşünülüyor. Öyle kabul ediliyor ve oraya çok büyük bir yatırım var biliyorsunuz. İslam'da ise tam tersi anlamanın kavra Çünkü İslam'da bizim anlamamız, kavramamız beklenen şey yani dinin bizden beklediği şey. Eşyanın mahiyetini kavramamız hayatın anlamını kavramamız biz yani büyük çok büyük resmi görmemiz bu dünya hayatı bu kavrayış içerisinde sadece bir küçük bir doğru parçası. Cenab-ı Hak bizden bütün o doğruyu yani bizim doğumumuzla başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan bütün hayatı bir bütün olarak kavramamızı istiyor. Ve bu da kalple olabilecek bir şey. Çünkü mesela en basitinden inanmak kalple olan bir şey ve siz inanmadığınız zaman yani vahye ve peygambere yani Allah'ın sizin... Önünüzü aydınlatmasına, nereye doğru gittiğiniz hakkında size verdiği bilgiye inanmadığınız zaman zaten bu hedefi gerçekleştirmeniz yani anlam, hayata anlam kazandırma hedefini gerçekleştirmeniz mümkün değil. E, rasyo dediğimiz akıl ise yani zeka, kavrayış gücü ise evet mühendislik için gerekli, tıp için gerekli, işte tasarım için gerekli hatta onlarda bile kalp gerekli de. Bana sorarsanız yani kalbi içinden çıkardığınız zaman mühendislik neye dönüşüyor? İşte tıp neye dönüşüyor? Kimya neye dönüşüyor? Onu onu yaşıyoruz şimdi çağımızda arkadaşlar. Yani e, kalpten arınmış e, hissiyattan duygulardan inançlardan e, değer yargılarından arınmış e, saf akıl diyelim yani akıl demeyelim ona zeka e, nefsin hizmetine giriyor ve buradan da insanlık e, büyük bir kayba uğruyor. Dolayısıyla çok kabaca ifade ettim. Bildiğiniz şeyler bunlar. Efendim e, bir e, öğrenmede yani ilimde 3 tane unsur var. Biri kalp, çünkü kalple bileceğiz biz. İkincisi eşyanın hakikati işte konu yani ilmin konusu bilinen şey. Yani gazali ilim dediğinde neyi kastediyor? Eşyanın hakikatini kastediyor. Eşya dediğimiz ev eşyası değil. Şeyler demek yani varlığın. Bütün varlığın hakikati nedir? E, dünya niye var? İşte bu dünyanın içinde bu ben niye varım? Benim bu e, duygularım, hislerim niye var? İşte biz niye böyle yaşıyoruz? Bunların mahiyetini kavrayabilmek demek. İl, e, konusu bu. İlim dediğinde bahsettiği ilmin konusu bu. Üçüncüsü e, o yani birinci unsur bilen olarak kalp. İkinci unsur bilinen olarak eşyanın hakikati. Üçüncü unsur ise o hakikatin kalpte hasıl olması. Yani ilmin kalbinizde hasıl olması. O eşyanın hakikatine ulaştığınızda ortaya çıkan duruma da ilim diyoruz. Dolayısıyla ilim diyor hakikatin kalbe varmasından ibarettir yani e, bugünü bugünkü bilgi anlayışımızı ne kadar açtığını fersah fersah ne kadar açtığını e, görmeniz için bu tanımı yaptım yoksa hani e, ne var şimdi ne öğrenmiş olduk diyebilirsiniz. Fakat buradan sonrası çok önemli, yani benim açımdan çok önemli. Çünkü ben e, daha ziyade işim pratik kısmıyla çok ilgiliyim, her konuda öyleyim. E, beş sebepten ötürü diyor, kalp bu ilmi elde edemez. Yani bilen kalp, bilinen, bilinmek istenen eşyanın hakikatini ne ulaşamaz beş sebepten ötürü. Mesela burası çok önemli bence. Yani bu beş sebepten biri veya hepsi e, miktarına göre bizde oldukça bizimle ilim arasında, eşyanın hakikatini öğrenme arasına e, engeller girecektir. Birincisi arkadaşlar yani kalpteki özellikler bunlar. Yani kişi, şahıstaki özellikler. Birincisi zattaki eksiklikten dolayı eşyanın hakikatini yani ilmi öğrenemez kişi. Zattaki eksikliği anlıyoruz değil mi yani kavrayış yeteneği kapasitesi kapasitesi çünkü burada çok yüksek bir hakikatten bahsediliyor. Hakikatin en üst düzeyinden bahsediliyor. Ya işte nasıl iyi ekmek yaparız, nasıl işte sağlıklı besleniriz, çocuğumuzu işte sakince nasıl uyuturuz falan bundan bahsetmiyor. Onlar da çok önemli günlük hayatta. Fakat burada bütün varlığın nihai amacı olan ilimden bahsediyor Gazali. Ve bu ilme diyor öyle zatında kavrayış eksiklikleri olan bir takım Efendim. kusurlarla Savaşan ve ancak yani günlük hayatı toparlayacak kadar belki bir zekaya sahip olan kişinin bu ilme ulaşması çok beklenemez. Bu yüzden de bizim dinimizde arkadaşlar hiç kimse hani ben kavrayışı eksik o zaman ben işte iyi bir Müslüman olmayacak mıyım demesin. Bu yüzden işte evrensel bir din olduğu için bizim dinimizde taklit caizdir. Niye? Taklit caizdir ne demek? <gülüyor> yani herkes kendisi tahkik aşamasına ulaşıp ondan sonra imanını Var edecek ve sağlamlaştıracak ilmi, kudreti, zekayı, öğrenme şansını, fırsatını yakalayamamış olabilir. Bu, bu fırsatlar onun eline geçmemiş olabilir. Veya yaratılıştan gelen bir eksiklik olabilir. Peki ne olacak? Bu kaybetti mi şimdi öbür dünyayı? Allah Teala bu yüzden işte bizim dinimizde taklidi caiz kılıyor. Yoksa çok ancak seçkinlerin dini olabilirdi bu din. İkinci sebep. Kalbin hakikati elde edememesi konusunda Gazali'nin bize söylediği şehvetlerin çokluğu. E, şehvetten biliyorsunuz e, tasavvufta şehvet dendiğinde bütün e, dürtüsel arzular. Yani sizin mal kazanma isteğinizde bir şehvettir. İşte e, çok e, süslü bir hayat yaşamak istemenizde bir Yani her türlü nefsani arzuları kastediyor burada. Bunlar ne kadar çoksa efendim. E, diyor ki mesela Gazali burada kalpte kir ve bulanıklık bırakan bütün günahlar diyor. Çünkü sevaplar günahları giderse bile e, parlaklığı artırmadığı için bu kişi yine ziyandadır. Yani kalbine o nihai hakikatin yansıyabileceği e, tecelligah olma özelliğini kaybetmiştir o insanın kalbi diyor. Bunu da çok iyi anlayabiliyoruz biz. Yani aklında bin türlü heves olan, her şeye heves eden, her şeyle uğraşan, her şeye zaman ayıran. İşte ben bunu mesela çok söylüyorum bilhassa hanımlara. Yani her gün 3-5 çeşit yemek yapacak, işte şöyle giysileri olacak, şöyle giyinecek, evi böyle muntazam, her şey cilet gibi olacak. İşte ne bileyim yani ilişkileri çok düzgün olacak, işte gezecek, tozacak, her yere gidecek. Yani bütün dünyevi hazları... Helal bile olsalar biraz sonra buna tekrar değinecek. Mesela şeytanın tuzaklarından birisi de mübahlarla insanı oyalamasıdır. Bunlar helal bile olsalar hayatınızı bu kadar kalbinizi daha doğrusu bu kadar işgal edecek kadar onları çoğalttığınız zaman orada artık ilim öğrenmek için bir heves, eşyanın hakikatine dair bir arayışa zaman ve enerji kalmıyor. Üçüncüsü yani kalbin ilme ulaşmasına engel olan üçüncü özellik hakikatin özüne odaklanamamak himmetin dağınıklığı ve asıl yerine tali konularla meşguliyet detaylara takılıp kalmak efendim asıl olandan mesela işte insanlar şu tesbihle mi çekelim parmaklarımızla mı çekelim şunu şu sayıda mı çekelim bu sayıda mı çekelim falan ama orada ihlası gözden kaçırıyor mesela işte diyelim ki Kur'an-ı Kerim okurken şu harf böyle mi çıktı, şöyle mi çıktı sakın yanlış anlaşılmasın. Yani tesbihe veya işte Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun okumaya karşı bir şey söylemiyorum burada. Sadece zahiri kurallara hatta çok da etkili olmayacak olan zahiri kurallara takılıp işin özünden uzak kalmak. O, kalbin sürekli o detaylarla meşgul olması. Ben bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Şimdi diyelim ki misafir ağırlayacaksınız. <gülüyor> Ee, o kadar çok hazırlık yapıyorsunuz, o kadar çok uğraşıyorsunuz ve yoruluyorsunuz ki ve o kadar takılıyorsunuz ki işte peçeteler şöyle mi katlandı, işte çatallar şuraya mı kondu, işte bu bardak şu bardağın yanına mı kondu, işte salata kaseleri geldi mi? Yani her şeye o kadar takılıyorsunuz ki e, e, sizin içinizde yaşadığınız gerginlik yüzünden misafirinizi e, güler yüzle ve hoş sohbetle karşılayamıyorsunuz vaktini güzel geçirmesini sağlayamıyorsunuz evinizde halbuki kasıt oydu değil mi? Misafirlikten asıl amaç beraber güzel vakit geçirmek, hoş sohbet edebilmek, onu güler yüzle ağırlayabilmek, üzerinde bir yük varsa onu giderebilmekti. Ama neye takıldık? İşte çatala, bıçağa, bardağa, e, örtüye, peçeteye vs. servisteki sıraya, işte çay mı önce gelecekti, kahve mi önce gelecekti bunlara takıldığımız için işin özünü kaçırabiliyoruz. İşte burada kastedilenin de bu olduğunu düşünüyorum. Detaylarla uğraşmaktan hakikatin özüne yani asıl amaca Ulaşamamak yani namazın e, şartlarıyla ilgili o kadar evhamlar geliştiriyor ki mesela namazın ruhunu kaçırıyor haşiyetini burada namazın farzlarını veya o namazı bozacak olan e, eksiklikleri önemsizleştirmiyorum sakın o, o şekilde anlaşılmasın dördüncüsü. Tutucu taraftarlık nedeniyle diyor Gazali, o kadar tutucu taraftarlıklar geliştiririz ki edindiğimiz zanni inançlar hakikati perdeler. Yani artık kalbimizin üzerinde biz kendimizin hakikati bulduğumuzu zannedip bir dakikanızı rica ediyorum. Evet. Burada ezan okunuyor. Ayrıca <gülüyor> Aziz Allah ezan okunurken konuşmak da e, zor ama sonuçta her yerde farklı saatlerde okunduğu için illaki bir ezana rastlıyor dersiniz. E, Tutucu taraftarlık nedeniyle vardı. Bunun da örneklerini çok görüyoruz. Ben örnek vermek istemiyorum kimseyi e, aklına bir şey getirmemek için. Ama kendi e, taraftar olduğu görüşü nihai hakikat olarak kabul ettiğinde artık zaten kendisini e, acaba bunun başka bir izahı da var mı ya da işte benim izahımda bir eksiklik var mı diye düşünmeden hakikate tamamen kapatmış olması. E, beşincisi de metotsuzluk. Bunu da çok e, ciddiye alıyorum arkadaşlar. E, gerçekten e, bazen bakıyorum bilhassa böyle ben de eğitimin her iki türünden geçtiğim için yani alaylı ve mektepli diye ikiye ayrılır biliyorsunuz genelde insanlar meslek eğitimleri sırasında özellikle İslami ilimlerde. E, alaylı olmak yani böyle tamamen işte kendisinin yaptığı bir programla e, hiçbir e, veyahut da bir kişinin işte bir hocası var onun yaptığı bir program var o program çerçevesinde okuyor çalışıyor dil öğreniyor işte uslu, okuyor bir şeyler okuyor klasik metinler okuyor işte Arapça okuyor, işte, Arapça okuyor çok iyi ibare çözebiliyor ama e, pardon <gülüyor> Ney? ben koydum almadım ki onu. Oraya koydum. Oraya koydum. Bir bak sen gene. Koydum ben. Sana verdim galiba onları. Ama Evet, özür diliyorum. Bu akşam biraz evimizde şey var. Kargaşa var. Şimdi arkadaşlar işte bu alaylılık bizi ne yapıyor biliyor musunuz? Çok zaman kaybettiriyor. Burada da Gazali onu söylüyor zaten. İlme giden dolambaçlı ve kaygan yolda yürümeyi bilmemek. Yani önden giden birinin mesela işte özellikle bir ders programı, bir müfredat programı hazırlamış olması. Önden gidenlerin. Ve bu ders müfredatlarının programlarının istişareyle büyük bir heyet tarafından hazırlanmış olması, neyin önce neyin sonra okunacağı konusunda bir sıranın güdülmesi, bir sistematiğin güdülmesi bizi hakikate ulaştırma konusunda daha az enerjiyle daha çok yol almamızı sağlayabilir. Bunun illa yani bugünkü anlamda işte şu okula gitmek, bu okula gitmek diye düşünmeyin. Evet bu okul dışı da olabilir veya şu anda dünyanın başka coğrafyalarında bu başka şekillerde de yapılıyor olabilir ama... Mutlak surette bir metodoloji çerçevesinde olması lazım. Yani bireysel ders almak yoluyla da siz tabii ki ilmi öğrenebilirsiniz. Ama bu e, o kişinin yani kılavuzunuzun kim olduğu burada son derece önemli arkadaşlar. Evet şimdi e, bu engelleri aştı diyelim birisi. Bu beş tane engeli aştı ve ilme... E, Ulaştı kendince, kendi çapında. İşte bu bilmenin de üç tane mertebesi var. Yani herkes eşit olmuyor bilme konusunda. E, üç tane mertebesi var Gazali'ye göre. Birincisi avamın bilgisi, ikincisi kelamcıların bilgisi, mütekelliminin bilgisi, üçüncüsü ariflerin bilgisi. Tabi burada tekrar neyden bahsediyoruz, neyin bilinmesinden bahsediyoruz, eşyanın hakikatinin bilinmesinden bahsediyoruz. Avamın ki katıksız taklittir. Kelamcıların ki istidlal metodudur. Yani akıl yürütme, akıl akılla, akıldan yararlanarak e, bilgi sahibi olmadır. Ve Ariflerin ki yakini bilgidir. Bunu biraz sonra derecelendirecek. İşte her birinin hatarları var. Yani hatar dediği hani böyle e, tehlikeli alanları var. Onlardan bahsedecek biraz sonra. Fakat önemli olan tekrar ediyorum arkadaşlar. Taklidi bilginin de bilgi sayılması. Hatta burada şöyle bir örnek veriyor. Mesela Zeyt evdedir cümlesini örnek veriyor. Bu cümlenin bu üç düzeyde nasıl bilindiğini, bilinmesinin ne demek olduğunu bize gösteriyor. Mesela diyor, Zeyt evde mi? Bunu öğrenmek istiyorsun. Doğruluğunu daha evvel denemiş olduğun birisi sana haber veriyor. Zeyt evdedir diyor. Ve kalbinde bununla mutmayın oluyor. Yani sen o insana çünkü güveniyorsun. Daha önce denemişsin. Yalan söylemediğini biliyorsun. Zeydin, Zeyd evde mi? Evet evde diyor. Ona güveniyorsun ve hiç kalbinde bir şüphe duymuyorsun Zeyd'in evde olduğuna dair. İşte bu ağamın bilgisi budur diyor. Tamamen bir başkasına güvenmeye dayalı. Taklit dediğimiz şey bu zaten. Burada bir parantez açayım. Gazali'nin değinmediği bir şey. Yani benim görmediğim bu, bu, bu metinde. Hiya Ülümitli'nde görmediğim bir şey söyleyeyim. Burada arkadaşlar e, taklit ettiğiniz kişi hayati derecede önem taşıyor. Şuna benziyor bu. Öyle bir imtihandasınız ki düşünün kopya çekmek serbest. Taklit o demek. Başkasının kağıdına bakıp aynısını yazmak demek. Serbest yani illegal değil. Serbest bırakılmış. Şimdi size düşen ne arkadaşlar? Diyelim ki kendiniz o ilmi bizzat kendiniz kespetmemişsiniz. Yani çalışmamışsınız veyahut da kavrayamamışsınız, başaramamışsınız. Yani birinden bakarak yazacaksınız. Şimdi neye dikkat etmeniz gerekiyor? Kimden bakacağım? Kimden bakacağım? Bu yüzden işte orada da bir seçim yapıyorsunuz ve o seçimi de kişi kendisi yapıyor. O yüzden de biz... Ee, önümüze geçirdiklerimizden de sorumluyuz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bu önden gidenler, arkadan gidenlerle ilgili ayetlere e, dikkat edin. Mesela yanlış kişinin peşine takılıp e, kıyamet gününde o kişiyle beraber o kişinin gittiği yere e, cehenneme gidenler diyecekler ki e, Allah'ım bunlara azaptan iki kat ver. Çünkü biz bunlar yüzünden saptırdık, sapıttık. Onlar da diyecekler ki neden biz, biz sizi saptırmış olalım ki? Siz bize uydunuz diyecekler. Kimsi, kim kimi zorla kandırabilir diyecekler. Ve allah Teala likullin dı'fun diyor. Hepsine, onların hepsine iki kat azap var diyor. Yani önden gidip, gidip arkadan gelenleri saptıranlara da iki misli azap var. Kendisinin önüne birini geçirip ona uyanlara da iki kat azap var eğer yanlış bir kişiye uymuşsa. Niye peki arkadan gidenin günahı ne yani? Çünkü o da yanlış kişiyi seçtiği için. Yani hem yanlış yaptığı için hem de bunu bir başkasını körü körüne taklit ederek yaptığı için. Dolayısıyla avama düşen kimi taklit edeceğini çok iyi seçecek. İkinci derece kelamcıların elde ettiği hakikat bilgisi. Efendim duvarın arkasından Zeyd'in sesini duyuyorsun. Ve diyorsun ki akıl yürütüyorsun bu zeydin sesi ve içerden geliyor o halde zeyt evdedir diyorsun bu bu bilgide yakın yani bilginin kesinliği bir miktar artmış fakat hata da mümkün çünkü başka zeydin sesine benzeyen başka biri de olabilir o sana zeyt gibi zeydin sesi gibi gelmiş olabilir üçüncü derece Ariflerin bilgisine gelince eve girip zeydi bizzat kendin görüyorsun. Hakkal yakin, işte asıl yakin budur. Hata ihtimali kalmadığı için, bu, yani e, Ariflerin kalbi Allah'ın varlığını, ahiretin varlığını, meleklerin varlığını, bu dünyanın nereye doğru gittiğini gözleriyle görmüş gibi bilir Ariflerin kalbi. Dolayısıyla onun delile, istidlale ihtiyacı yoktur. Ama burada bir şey var, bir bana göre... E, Tabii kişisel açıdan, bizim açımızdan muhteşem bir seviye. Çok önemli bu. Ee, çok önemli bir hedef, çok büyük bir hedef. Fakat toplumu düşündüğümüzde bu ancak çok küçük bir zümrenin yapabileceği bir şey. Ya neden? Çünkü bu Ariflerin bilgisinde bir istidale ve öğrenmeye dayanmadığı için başkasına aktarılamaz bu. Yani ben kendim cenneti ve cehennemi görmüş gibi bilmemin size bir faydası olmuyor. Çok cüz iyi oluyor. Yani etkilenme falan olabilir. Beni kurtarıyor yani bu bilgi. Dolayısıyla çok kişisel bir şey. Onu da burada belirtmiş olalım. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Onu çok söyleyince çok iyi anlaşılacak inşallah. Hazreti Ali diyor ki, cenneti ve cehennemi gördüğüm zaman bugünkünden daha fazla iman etmiş olmayacağım diyor. Yani o kadar inanıyor ki, yani hakikaten varmış demeyeceğim diyor. Yani o kadar Görmüş gibi biliyor. Akli ve kalbi ilimler arkadaşlar. Eş, affedersiniz. Akli ve dini ilimler. Akli ilimler işte dünyaya dair, dünyanın işleyişine dair. Bütün müsbet bilimler. E, ve şer'i ilimlerin kalple ilişkisini anlatıyor bundan sonraki bölümde. E, diyor ki akli ve şer'i yöntemi birleştirenler kurtulur diyor. Yani az önce saydığımız o avani bilginin üstünde e, akılla ve kalple öğrenebilen ikisini de birleştiren kurtulur. Akli ilimler gıda, şer'i ilimler ilaç gibidir. Aklı ihmal edip, Katıksız, bu gıda ve ilaç meselesi de çok önemli. Yani doktora gittiniz, doktor size reçete yazdı, bir de perhiz verdi. Yani şunları şunları yemeyeceksiniz, şu şekilde besleneceksiniz dedi. Perhize uymayıp sadece ilacı aldığınızda ne kadar şifa bulabilirsiniz? Perhize uyup ilacı almadığınızda ne kadar şifa bulabilirsiniz? İşte bunun iki tarafında savunucuları var ama ideal olan. Hem hastalığınıza yönelik hususi olarak size yönelik hazırlanmış olan ilacı almanız hem de gıdalarınızı da ona göre ayarlamanız. Akli ilimler gıda gibidir, şer'i ilimler ilaç gibidir. Aklı ihmal edip katıksız taklide çağıran cahildir. Sadece akılla yetinip Kur'an ve sünnetin nurlarından yararlanmayı ihmal eden de aldanmıştır diyor. Gazali, kim inayetini yalnız birine hasrederse diğerinden basireti kısılır. Aklın kudreti çoğu zaman ikisini birden yapmaktan acizdir diyor. Ve bundan sonra arkadaşlar e, ilmi metot olarak yani az önce söylediğimiz hakikatin e, eşyanın hakikatine ulaşmada e, metot olarak ilham, keşif ve İlham keşif kalbin sezgi yoluyla elde ettiği bilgi demek zaten. Ve düşünme metotlarını bize anlatıyor. Kalp ile hakikat arasındaki perde nasıl kalkar? Şimdi hatırlayın önceki bölümlerde neyi anlatmıştık en başta bugün. Kalp ne olursa hakikati elde edemez. Onları saymıştı. Şimdi ise neyi söylüyor? Bu perde nasıl kalkar? Kalp ile hakikat arasındaki engeller... Perdeler nasıl kalkar? Bunun diyor, iki, bunun iki yolla olacağını söylüyor. Şimdi bunlar tabii ben size inşallah bunları bir vaize sayfasından fotoğraflarını paylaşırım. Bunların özetlerini çıkardım, şematize ettim ama görseniz yani karman çorman bir harita gibi. O kadar detaylı ve o kadar tasnif üzere giden bir akılla bunları anlatıyor Gazali. Allah rahmet eylesin. Kalp ile hakikat arasındaki perdenin kalkması... İki yolla olur diyor. Bir kişisel gayretiniz bir de ilahi lütufla. Kişisel gayret dediği kesbi ilim. Yani oturacaksın, okuyacaksın, işte ilimi öğreneceksin, felsefe öğreneceksin, kelam öğreneceksin, işte şer'i ilimleri öğreneceksin, tabiatın ilmini öğreneceksin. Değil mi? Çok güzel bir söz var. Kimin söylediğini hatırlayamıyorum şu anda diyor ki biz diyor fizik öğrenmeden metafizik öğrenmeye kalkıyoruz diyor. E fizik öğreneceksin, tabiatı öğreneceksin. Bu kesbi ilim yani insanın gayret ederek kesp gayret demek ki insanın gayret ederek kendi zekasını kullanarak kendi öğrenme çabasını kullanarak bilgiye ulaşması. İkinci yol ise ilahi lutufla, ilahi lutufla. Kalp ile hakikat arasındaki engel kalkar. Nasıl oluyor bu ilahi lütufla kalp ile hakikat arasındaki engelin kalkması? Kalp gözünden perde kalkar, levh-i mahfuz tecelli eder, perdenin tam kalkması ölümle olur diyor. Yani hayattayken daha levh-i mahfuzla arasındaki engeller kalkar, kişi oraya bakar. Nasıl ki ben şimdi önümdeki deftere bakıp size anlatabiliyorsam, Notlara bakıp size anlatabiliyorsam o da levh-i mahfuza bakarak bilir diyor. Tasavvuf ehli buna itibar ederler. Bu yönteme yani itibar ederler. Kesbi ilme teşvik etmezler diyor. İlhama mazhar olmak için kulun yapması gereken, şimdi burası çok önemli, yöntem söylüyor. Yani biz bu levh-i mahfuza nazar etmeyi nasıl başarabiliriz? Bunu yapabilir mi herkes? Diyor ki kalbini tasfiye edeceksin, himmeti izhar edeceksin, Cenab-ı Hakk'ın açacağı rahmete hazır olacaksın diyor. Hazır bulunuş, hazır bulunuş. Bu hazır bulunuş da çok önemli arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabilir miyim bunu? E, nasıl diyeyim? Şimdi kader size yazık ki yani benim kifayetsizliğim sizin de anlamanıza inşallah engel olmaz ayrıca da lütfen bunları okuyun gayret edin şimdi kader size bazen bir fırsatı karşınıza çıkarır o fırsattan kim yararlanabilir arkadaşlar o fırsattan o anda hazır olanlar yararlanabilir o fırsatı kullanmaya hazır olanlar yararlanabilir yani ben şimdi bakıyorum etrafıma insanın yaşı geçtikçe biraz tecrübeleri de artıyor hayat tecrübeleri. E, boş boş yaşamaktan Allah'a sığınırız inşallah daha da güzel gözlemler yapabilmeyi Allah hepimize nasip etsin. Şimdi bakıyorum mesela bir aile maddi imkanları var kültürleri var. Eğitimin nasıl olması gerektiğini biliyorlar yani yolları biliyorlar hayatta başarı veya işte bu başarı ama manevi başarı yani her anlamda sosyal ve manevi başarıyı söylüyorum yani para ün onları söylemiyorum. Efendim işte böyle yani muhitleri var, çok iyi bir çevreleri var falan. Şimdi bu bir bakın bu bir fırsat. Yani böyle bir ailede doğmuş olmak, böyle bir ailenin ferdi olmak insan için hazır verilmiş bir fırsat değil mi? Hazır bir çevre, hazır sana rehberlik edecek akıllı insanlar, işte kültürlü, imanlı insanlar. Sen sadece o yola gireceğim ve ilerleyeceğim Peki girmek istemiyorsa birisi o yola Hazır değilse, başka yerdeyse aklı ondan yararlanamıyor işte. Yani arkadaşlar fırsat kollarken hep hani fırsat için çok dualar ediyoruz ya biz. Fırsat için dualar ediyoruz, fırsat kolluyoruz. Peki sen belki de o fırsat her gün gözünün önünden gelip geçiyor ama sen orada değilsin yani. Onun için çok güzel bir söz söylemiş. Burada ben onu not almışım ve yanına yıldız koymuşum. Kim Allah için olursa Allah da onun için olur diyor. Yani sen kendini adadın mı? Sen hazır mısın? Allah sana bu mesela işte e, Müslüman olan birilerini duyuyoruz değil mi? Anlatıyorlar hikayelerini, ihtida öyküleri diyoruz bunlara. Hikayelerini anlatıyorlar. İşte Fatiha'yı okumuş Müslüman olmuş. İşte şöyle bir kitap okumuş. İşte Kur'an-ı Kerim geçmiş eline. İşte bir rüya görmüş falan. Ama yani bunlar bize her gün oluyor. Biz her gün 40 kere okuyoruz Fatiha'yı. Veya Kur'an bizim masamızda zaten. Yani aç bir sayfasını açmamıza bakıyor. Ee, anlatabildim mi? Yani hazır oluştan... Neyin kastedildiği yani senin hani her gün fırsat yağıyor tepemizden aşağıya arkadaşlar. Çünkü Allah hadidir, hadidir, hidayet eden, yol gösterendir. Onun yol göstermemesi imkansız bu ismine aykırı. Ama bizim orada olup olmadığımız o fırsat olduğu gerçekleştiği sırada sen gerçekten orada mısın yani hazır mısın bunu çok önemsiyorum şahsen. O yüzden şöyle diyorum hatta hani Allah'ım bize hayır kapıları aç diye dua ederiz ya hep. Peygamberimizin de duasıdır, doğru bir duadır. Ama diyorum ki ya Allah her gün hayır kapıları açıyor da biz bön bön bakıyorsak ne olacak? Yani o kapıdan girmeyi bile başaramıyorsak. Yani her gün açılıyorsa o kapılar bize. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bir fırsat çıktığında... Onu görebilmek, o fırsatı görebilmek. Allah o basiretimizi kapatmasın. Peki kalbin tasfiyesi nasıl olacak? Kalp ne dedi bakın kişi ilham yoluyla hakikatin bilgisine ulaşabilmesi için kalbini tasfiye etmesi lazım. Himmetini ızhar etmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın açacağı rahmete hazır olması lazım. Himmet dediği de gayret yani şevkle bunu isteyecek allah Teala'dan. Tasfiye nasıl olur? Tasfiye de kalbin saflaştırılması demek. Her türlü bulanıklıktan, kirden arındırılarak saf, tertemiz hale getirilmesi demek. Yoksa haşa, ahmaklık anlamındaki saflık değil. Tasfiye, kalbi dünyadan boşaltmak. Az önce söyledik ya, himmetin dağınıklığı de demiştik hatırlayın. O olmayacak işte. Bir tane hedefin olacak. En üstte, en tepede, en kıymetli. Diğerleri detay olacak. Olsa da olur, olmasa da olur. Bakacaksınız ona, yani bu benim için çok gerekli mi? O Yani kalem gibi yaprak sarması sarmasam olmuyor mu yani? Ne eksiliyor benden? Hani bunu yılda bir kere yaparsınız ama haftada bir yapma ihtiyacı duyuyorsam o zaman ilim nasıl olacak? veya işte kalbi arındırmak nasıl olacak? Kalbi dünyadan boşaltmak. Himmetini işte bu buralar. Bakın o yüzden de çok seçkinlerin işi dedim ya bu bu yöntem. Himmetini aileden, maldan, evden, attan, arabadan yani vatandan, velayet ve nüfuzdan kesmek. Yani bunlar senin için öncelikli hedefler olmayacak. Nefsiyle baş başa kalıp ibadet ve halvet halinde yaşayacak. Yani olabildiğince yalnız ve olabildiğince ibadetle meşgul olacak. Allah'ı kalbiyle zikretme aşamasına gelene kadar zikre devam edecek. Kalbinden lafız silinip mana kalana kadar buna devam edecek. Şehvete ve dünya meşgalelerine kapılmayacak. İşte bunu yaparsa hakkın pırıltıları kalbinde parlar diyor. O yüzden de seçkin kişilerin işi. Düşünürler bu yolu az sayıda kişinin çok emekle ulaşabileceği bir yol olarak görmüşler. İlim olmadan ilham ummayı, çalışmayı bırakıp hazine beklemek diye yorumlamışlardır. İlmi tahsil edip hazmettikten sonra... Diğer alimlere keşfolunmayan bir rahmeti beklemekte sakınca yoktur. Yani az önce bakın ta tepede kalp ile hakikat arasındaki perdenin kalkmasını ikiye ayırmıştı ya bir kişisel gayret bir de ilahi lütuf demişti. Şimdi e, ilahi lütfu anlattıktan sonra buna nasıl ulaşılır bunu anlattıktan sonra ne diyor? Bu kişisel gayret yani ilmi kesbetme olmadan bu olmaz diyor. O bu neye benzer? Çalışmayı bırakıp hazine beklemeye benzer. Çünkü onun sana gelip gelemeyeceği de kesin değil. Ve şöyle söylüyor tasfiye ile ilgili olarak. Nefis ilimle temizlenmemiş ve riyazeti geçmemişse, yani ilim yok, riyazet de yok, kalbe fasit hayaller yapışır. Nice sufi bir hayalin içinde 20 sene durmuştur diyor. Yani onun hayal olduğunu, vehim olduğunu, onun kendisi için, yani kendisinin öyle bir şeye ulaşmış olmadığını anlayabilecek bir kriteri bile yok elimde. Anlatabildim mi? Eğer ilim ehli olsaydı o kişi diyor, yani önce ilim okumuş olsaydı, bunun iltibas olduğunu hemen anlardı. İltimas değil arkadaşlar, iltibas. İltibas, bir şeyin üstüne yani libastan geliyor. telbis iblis denir. Hakikati batılla e, kuş, e, sararak e, içinde hakikat var diye hakikat zannetmemiz. E, yani özü batıl affedersiniz üstüne hakikat giydiriyor. Yani şeytan ne demişti hatırlayın. Ben Adem'den üstünüm çünkü beni ateşten onu topraktan yarattın demişti. Evet beni ateşten onu topraktan yarattın kısmı doğru ama bunu çok yanlış bir amaca ulaşmak için kullanıyor. Telbis-ü iblis yani hakikati batıla karıştırıyor. Burada da kişi eğer kesbi ilim kısmını terk ederse yani düşünün arkadaşlar şöyle örnek vereyim buna günlük hayatımızdan. E, akaid okumamış. Yani imanın şartlarının Kur'an ve Sünnet'ten delillerini dahi bilmiyor. Şirk nedir? Ne zaman şirke düşeriz? Bilmiyor. Tevhid şirk ayrımını bilmiyor. Efendim büyük günah küçük günah ayrımını bilmiyor. Ee, i̇nsanların kutsanıp kutsanmayacağını bilmiyor. Peygamberlere, e, Peygamberler için Kur'an-ı Kerim neler söylüyor? İşte. Ben ancak sizin gibi bir beşerim ne demek bunları bilmiyor. Siyer okumamış, hadis okumamış, bir kez olsun tefsir okumamış. Tefsiri bırak. Yani bir Kur'an'ın mealini baştan sona kadar hiç okumamış ne dediğini bilmiyor. Ama çok yüksek tasavvufi metinler okuyor. İşte diyor onları bir hayalin içinde oyalanıp dururlar diyor. Yani... Ee, en azından en azından asgari bir Müslümanın bilmesinin mutlaka farz olduğu ilimleri e, hiç olmazsa ilkokul düzeyinde yani ilkokul düzeyinde hiç olmazsa biliyor olması lazım bir insanın bu yüksek metinleri okuyup bu yüksek konularda e, ilerlediğini düşünmeye varana kadar. İşte arkadaşlar bu noktada şeytan bir insana nasıl vesvese verir, onun kalbini nasıl meşgul eder, kalbe nasıl hakim olur, buraya geçiyor. Ee, kalbin etkilenmesi duyu organlarından gelen algılarla olur. Yani kalbin kapıları bizim havasımızdır. Havas dediği duyuyor göz, kulak, işte dokunma duyusu, koklama duyusu, duyularımızdır yani. Bunlar kalbe sürekli... Malzeme taşır ve kalbi etkiler. Bu etkinin aşamaları var arkadaşlar. Onu biraz sonra dört aşamasını anlatacak. Ama ilk aşamasını burada açıklıyor. Hatırdır. Hatır bizim hatır dediğimiz şey değil Türkçede. Hatır yani bir anlığına sizin kontrolünüzün dışında aklınıza gelen şey. Mesela bir kokunun, duyduğunuz bir kokunun bir an aklınızda bir şey çağrıştırması. Ya da birden aklınıza bir fikrin gelmesi, iradeniz dışında, istemsiz bir şekilde. Bu fikir arkadaşlar neticesi fayda olan hayırlı bir fikir olabilir. O zaman bunu getiren melektir. Bu fikri aklınıza getiren melektir ve buna ilham diyoruz. Neticesi zarar olan kötü bir Fikir olabilir bu fikir O zaman bunu aklımıza getiren şeytandır Buna da vesvese diyoruz Bunları açıklıyor bu bölümde Kalp bu ikisi arasındaki der gelir Yani iyi Mesela aklımıza gelir Ya ne bileyim işte şu, Birisi gelir mesela bir tanıdığınız İşte ona şu konuda keşke yardım etsem biraz Çok böyle çaresiz göründü gözüme diye Böyle bir anda içinize doğar işte bu meleğin verdiği bir ilhamdır. Ona hemen yapışmanız lazım. Onun için hayırlı işlerde acele etmeniz lazım. Şeytan araya girmeden. Veyahut da birisi size birazcık sizi rahatsız eden bir durum yaşamışsınızdır. Öyle bir şey yaşatmıştır. Bir daha da görüşme ya arayacaktım aramayacağım. Mesela şey, Bunda şeytan getiriyor aklınıza. Kalp böyle iyilikle kötülük arasında gider gelir. Arzu ve şehvetlere uyabilir veya bunlardan yüz çevirip direnebilir. Burada devreye giren şey ne arkadaşlar? Bugün farkındalık dediğimiz bilinç ve o bilinçten sonra irade. Yani kalp kalbin e, böyle istemsiz bir şekilde kendisine gelen bu hatırları ayırt edebilmesi gerekiyor. Rahmani mi şeytani mi diye. Ayırt ettikten sonra da rahmani olanlara uyacak şeytani olanlardan uzak duracak bir iradeyi ortaya koyması gerekiyor. Üçüncü e, hatır, yani bu rahmani ve şeytani olanları ayırt etmek çok kolay. Az önce verdim örneğini zaten, çok açık. Birine darıl, görüşme daha, işte ne bileyim, yardım etme. Sen işte affedersin enayi misin? Bunlar geliyorsa aklınıza, bunlar şeytanda. Kesin yani, orada bir ihtilaf yok. İyilik geliyorsa, kalk namazını kıl abdestin varken, biraz sonra abdestin de bozulur, sen de üşenirsin, en güzeli şimdi kıl. Mesela bu rahmani bir şey, çok açık. Bir de rahmani mi şeytani mi olduğunu ayırt edemediğimiz durumlar var arkadaşlar. Buna şeytanın sağdan gelmesi deniyor günlük dilde. Bunu ayırt edebilmek için diyor Gazali basiret gerekir diyor. Sırf yani öyle farkındalıkla bilinçle onu ayırt etmek çok kolay değil. Basiret gerekir. Nefsani dürtülerinin farkında olması gerekir kişinin. Ve burada e, çok güzel bir örnek veriyor arkadaşlar. Kitapta uzun uzun anlatıyor o örneği. Örnek şu. Bir alime şeytan gelir der ki ya sen böyle buraya kapanmışsın mesela bugünkü akademisyen hocalarımız işte eserler veren akademik çalışmalar yapan hocalarımız gelir der ki ona sen buraya kapanmışsın çalışıyorsun böyle dünyanın e, bak ne kadar büyük sorunları var. İnsanlığın imanı gidiyor işte ahlakı gidiyor sen çıkmalısın konuşmalısın televizyonlara çıkmalısın işte e, halka e, faydalı olmalısın falan der şeytan. Halbuki biliyorsunuz arkadaşlar yani o hocalarımızın yaptığı çalışmalar olmasa biz ne, ne bileceğiz, ne anlatacağız? Asıl olan odur yani, onların yaptıklarıdır. Onlar bile kendi aralarında kademelenirler. Bir, birincil kaynaklara ulaşan ve oradan bilgiyi süzenler var. Bir de o bilgiler üzerinden yine böyle derleme toplama, akademik çalışmalar yapıp bizim anlayacağımız şekilde onları yazanlar var. Arkada, orada bile kademeler var yani. Ve bizim toplumun, bizlerin yani en az tanıdığı en kıymetli ilim adamlarıdır. Çünkü onlar size ve bana hitap etmedikleri için sadece yani sizi tabii tenzih ediyorum. Bazen böyle söyleyince diyorlar ki hadi kendiniz mütevazi da bizim ne kabahatimiz var. Belki biz anlıyoruzdur falan diye böyle mesajlar geliyor. Doğru sizi bilmiyorum belki aranızda e, muhakkak yani belki de düzelteyim muhakkak. Çok kıymetli ilimle meşgul olan insanlar var. Ee, ama hani onların da beni niye dinlediklerine şaşırıyorum doğrusunu isterseniz. Efendim e, o, yani biz hiç hiç tanımıyoruz onları. Çünkü hedef kitleleri biz değiliz. Şimdi böyle birine gidiyor diyor ki ya insanların imanı gitmiş işte gençlik vaktinden uzaklaşıyor. Sen burada oturmuşsun işte kitap yazacağım diye uğraşıyorsun falan diyor. Veya işte öğrenci yetiştireceğim işte doktor öğrencisi yetiştireceğim diye uğraşıyorsun 2-3 kişiye hizmet ediyorsun. Halbuki sen kitlelere ulaşmalısın der. Onu diyor alır ve işte kürsülere çıkarır, kitlelerin önüne çıkarır. Ondan sonra o kitleler onu böyle e, över işte halbuki o övgüler çok şeydir, çok boştur arkadaşlar. Yani herkes hocadır zaten orada o meydanda. Överler göğe çıkarırlar işte onun kalbine böyle bir şey verir bir riya duygusu bir övünme duygusu kendini işte çok harikayım süperim falan duygusu verir ve şeytan onu tamamen hizmet ed ediyorum zannederek tamamen yoldan çıkarır diyor. İşte bu, burası biraz tehlikeli bir nokta. Arkadaşlar. Mesela buna daha günlük hayattan bir örnek vereyim. Çok konuşulurdu şimdilerde kimseyi de görüp <gülüyor> oturup sohbet edemediğimiz için efendim çok da bilmiyorum insanların gündemi nedir diye e, zamanında çok konuşulurdu. İşte biz güzel giyinelim mesela biz tesettürlüler güzel giyinelim şık olalım ki e, insanlar bizi gördüklerinde işte ay bu ne biçim bunlarda demez ve İslam'a imrensin. Kulağa şey geliyor değil mi mantıklı geliyor düzgün olmak başka şey yani estetik olarak hiç olmazsa düzgün olmak başka şey ben onu söylemiyorum burada lüks işte yani bir yere gidiyorsunuz işte insanların e, hani sanki bir mark markalar ona böyle sponsor olmuşlar bizim amblemlerimizi taşı diye her tarafından bir amblem fışkırıyor bir markanın amblemi fışkırıyor. Ee, bu şekilde giyindiğinde şey yaptığını zannediyor. Yani İslam'ın şerefini falan işte temsil ettiği için böyle giyindiğini falan söylüyor. Bunlar işte telbis ve iblis olabilir arkadaşlar. Çok dikkat etmek lazım. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Diyor ki basiretin kuvvetli olacak. Nefsani dürtülerinin farkında olacaksın. Övülmeyi seviyor musun? Ee, lüks... Sen hoşlanıyor musun? Yani bu içinden gelen ses nefsinin sesi mi? Meleğin sesi mi? Şeytanın sesi mi? Şeytan nefsini mi kullanıyor? Bunu çok iyi ayırt etmen lazım diyor. Ve burada arkadaşlar çok önemli bir şey söylüyor. Gerçekten yani benim bu yüzyılda e, okuduğum kitapları e, özetleyen bir şey bu söylediği. Diyor ki. Şeytan insana diyor, insanın kalbine onun şehvetleri aracılığıyla girer. Yani sen neyden hoşlanıyorsan o hoşlandığın şeyler üzerinden şeytan seninle uğraşır. Yani herkesin zayıf noktasını bulur ve oradan uğra uğraşır. Eğer diyor Allah'ın yardımına mazhar olan bir kişiysen sen senin şehvetlerin meşruiyet çerçevesinde oluşur diyor. Yani hazlarını meşru şeyler üzerinde kurarsın. Örnek vereyim arkadaşlar. E, namazı mecbur olduğun için değil de haz aldığın için. Gözümün nuru namaz diyor ya peygamberimiz bana bu dünyadan en çok sevdirilen şeyler sayarken namazı sayıyor. Yani e, mesela namaz vakti yaklaştığında, namaz vakti girdiğinde Bilal-i Habeşi'ye diyor ki Erihna ya Bilal, ezanı oku da rahatlat bizi ya Bilal. Yani ezanı oku namaza duralım da huzura kavuşalım diyor. Yani o kadar ki mesela işte bizim işrak namazı, kuşluk namazı diye ayırdığımız şey aslında kuşluk namazı ama onu bile ikiye bölüyor. Çünkü o e, vakti mühmel denen sabah ile öğle namazı arasında çok uzun bir süre var. O kadar uzun süre secdeye kapanmadan geçmesin diye. Yani haz aldığında e, namazdan o namaz senin için neye dönüşüyor? Şeytan seni artık orada aldatabilir mi? Bir yani... Dizinin yeni bölümünü bekler gibi bekliyorsun. Mesela işte bir başkasının veya sevdiği birini bekler gibi bekliyorsun. Namazı beklerken. Veyahut da daha e, kolay bir şey söyleyeyim. Yani mesela sofraya oturup az yediğinde mutlu oluyorsun. Çok yediğinde çok üzülüyorsun. Az yiyip kalktığında çok mutlu oluyorsun. Kendini kutluyorsun, kendine saygın artıyor. Efendim... İyi hissediyorsun kendine. Yani hazlarını, şehvetlerini hazlemiyor o şehvet diyor. Şehvetlerini meşruiyetle belirlemişse bir insan, şeytanın giriş yolları kapandı arkadaşlar. Şimdi bakın bu e, bir. Adamcağızın adını bir türlü telaffuz edemiyorum. Chicago Üniversitesi'nden bir profesörün Akış diye bir kitabı var. Orada anlattığı şey bu arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, veya böyle sosyal medyada da çok karşınıza çıkar. İşte e, işiniz, zevkiniz, zevk aldığınız şeyi yaparsanız iş olarak... E, hayat boyu çalışmak zorunda kalmazsınız diyor. Yani kendini böyle ya nasıl işe gideceğim falan demezsin. Mesela ben aslında emekliyim ama hala aktif bir vaiz gibi çalışıyorum yani. Niye? Çünkü zevk alıyorum bunu yapmaktan. Böyle düşünün. E, şeytan hiç kimseye hiçbir şeyi zorla yaptıramaz arkadaşlar. Peki şeytan hatı, o hatırı getirdiği zaman ne yapacağız? Yani bizim içimizden dürtüsel bir kötülük isteği bir an geçti. Ne yapacağız? Bu da Araf Suresi'nin 201. ayetinin kelimesinde çok güzel açıklanmış. İnnelledîne tekaû ve takvâ sahipleri izâ messehum tâifetun min şeytan, şeytanın bir şeytandan bir grup onları dürttüğü zaman Tam o yani. Onlara dokunup dürttüğü zaman hatır işte bu. Tevekeru. Hemen Allah'ı hatırlarlar. Fe'ivâ hum Böyle yaptıkları an hemen fa'i i arkadaşlar. Hum mubsirûn. Basiretleri gelişir. Basiret sahibi olurlar. Ve yubsirûn demeyin mubsirûn demesi de. Yani bir anlık bir şey olmadığını bunun onlarda oturmuş bir karakter olduğunu basiretin gösteriyor. Bu ayetin tefsirine bakmanızı çok tavsiye ederim 201. ayet. Biraz hızlanalım. Çünkü süremizde olmak üzere şeytanın kalbe giriş noktaları başlığı altında arkadaşlar 10 tane özellik saymış. Şeytan buralardan girer aman bu özelliklere dikkat edin diyor. Bunlarla sınırlı değildir diyor. Fakat ben size en önemlilerini saydım. Daha detaylarına girmek için burası müsait değil diyor. Hızlıca okuyorum bu 10 tane yolu. Şeytanın yolu bunlar arkadaşlar. Bir gazap ve şehvet. Şehvet. İnsan öfkelendiğinde... Bir çocuğun topaçla oynaması gibi, bir çocuğun topla oynaması gibi şeytan onunla oynar diyor. Öfkenize hakim olmanız, öfke kontrolü konusunda probleminiz varsa mutlaka o problemi açmanız gerekiyor. Şeytanla başa edebilmek için. İkincisi haset ve hırs. Başkalarını çekememek ve çok hırslı olmak. Bu da şeytanın çok güzel ee, geçiş yolu yani eğer böyle bir özelliğiniz varsa şeytana müthiş fırsatlar vermiş oluyorsunuz. Üçüncüsü fazla yemek. Fazla yemenin zararlarını altı başlıkta anlatıyor. Bakarsınız oradan. E, tokluk şehvetleri güçlendirir. Şehvetler de şeytanın silahlarıdır diyor. Biliyorsunuz zaten tasavvufta ilk prensip az yemek, az uyumak, az konuşmaktır. Dördüncüsü üstünü başını, evini barkını süslemekle uğraşmak. İşte mübahlarla meşguliyet dedim ya az önce. Beşincisi İnsanların sevgi ve takdirini kazanma konusunda tamahkar olmak. Yani takdir bağımlılığı. Bunlar hep psikolojik sorun aslında. Bunlar her biri bugün psikolojide seküler başlıklarla böyle gazali gibi şeytanla işte Allah Rahman'ın tecellisiyle falan değil melekle ilhamla açıklanmıyor. Farklı şekillerde daha seküler kelimelerle açıklanıyor. Ama ne yapmış oluyor psikoloji bunları dışarıda bırakarak arkadaşlar insanın kendisini düzeltme ıslah etme çabasını kutsaldan ayırarak insanı tek başına bırak oluyor. O yüzden de e, yeterince güçlü olmuyor o çaba. E, altıncısı acelecilik e, biliyorsunuz ette en niyemin Allah ve acele tümüne şeytan diyor Peygamberimiz. E, düşünerek hareket etmek Allah'tandır acelecilik şeytandandır diyor. Yedincisi mal düşkünlüğü fakirlik korkusu. Sekizincisi mezhep bağ bağnazlığı. Bunlar şeytanın geçiş yolları. İnsanlara seni düşman eder, fanatik yapar, e, yanlışını göremezsin vesaire. Dokuzuncusu ilimde yetkinliği olmayan kişilerin derin felsefi, kelami konulara dalması. Aman Allah'ım işte bütün sosyal medya mecralarının hepsinde yapılan şey bu. Ve onuncusu suizam. İşte şeytan bu yolları kullanarak, Efendim e, kalbe giriş yapar diyor. Ama yine de arkadaşlar ne kadar şeytanın e, imkanı, fırsatı işte kan damarlarımızda yüzer, işte bizim zaaf noktalarımızı kollar vesaire. E böyle güçleri olsa da İsra suresi 65. Su, ayeti kerimede ve Kur'an'da başka yerlerde de geçiyor. Ve sözü billahi, inne ibadi leyse aleyhim sultan. Senin benim kullum üzerinde, benim kullarım üzerinde senin bir otoriten yoktur diyor Allah Teala şeytana. Yani şeytan istediğini bize yaptıramaz arkadaşlar. Biz onaylamadıkça. Şeytan teklif eder, aklımıza getirir, hatır getirir aklımıza ama biz onaylamadıkça bunu yapamaz. Biz peki bu hatırlardan ne kadar sorumluyuz? Efendim hemen toparlayacağım. Düşüncenin amele dönüşmesinin dört aşaması vardır diyor. Bence bu önemli bu bölüm arkadaşlar. Ee, yani o hani aklımızdan geçen hatır ikinci aşamada bir meyle dönüşüyor. Eğer onu kovmazsak zihnimizden. Ne diyorsun sen ya ben darılır mıyım hiç arkadaşıma? Defol git şeytan. Allah'ım sana sığınıyorum şeytandan bak geldi benle uğraşıyor kör şeytan deyip fark etmeden, fark etmezsek evet ya niye kendimi bu kadar ez, ezdiriyorum ki ben enayi miyim dedin meyil ettin o düşünceye. Üçüncü aşama meyilden sonra inanca dönüşmesi. Evet bu doğru demenin. Karar yani karardan meyille karar arasında bir aşama bu. Ve dördüncüsünde kesin karar. İşte diyor insan bunun ilk iki aşamasından sorumlu değil. Çünkü bu ilk iki aşama bizim elimizde değil. Yani bir düşüncenin hatırımıza gelmesi, isterse şeytani olsun, bu kadın erkek ilişkilerinden örnekler veriyor, ben o örneklere çok dalmıyorum, siz oradan okursunuz. Ve Aklımıza gelmesi ve bir isteğin, nefsani bir isteğin olması, kabarması içimizde bu ikisinden sorumlu değiliz. Ama karar ve azim aşamalarından sorumluyuz. Karar aşama yani o hani inanç o mailin inanca dönüşmesi aşamasında da ihtiyari kısmından sorumluyuz ızdırarı kısmından sorumlu değiliz diyor. Yani kendi tercihimizle bir karar vermişsek o zaman sorumluyuz diyor. Efendim burada da la yükellifullahu nefsen illa vüs'ahâ. Allah hiç kimseyi kapasitesinin dışında sorumlu tutmayacaktır. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kişinin kazandığı kendi lehine, efendim yine... Kazandığı kendi aleyhinedir yani kişi lehine olanı da kendi kazanır aleyhine olanı da kendi kazanır gücünün üstündekilerden de sorumlu değildir Bakara suresinin 286. ayet gelmesini bize hatırlatıyor arkadaşlar çok hızlı bir özet yapmış oldum çok şükür hafta bir ay sonra inşallah nefsi terbiye ve ahlakı güzelleştirme başlığını işleyeceğiz. Bu arada güzel bir müjde vereyim. Mustafa Çağrıcı Hoca'nın tercümesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı İhya Ülümitli'nin yeni bir tercümesini bastı. Ee, gördüm ama henüz edinemedim ben. Ee, yani hüsnü zannımı değil, e, gerçeğe yani %100'e yakın kanaatimi söylüyorum. En güzel tercüme olacağını düşünüyorum piyasada olanların. Çünkü Çağrıcı Hoca'nın ansiklopedikliğe yazdığı maddeler bize e, İhya'yı tercüme ederse ortaya nasıl bir şey çıkacağını gösteriyor. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Hepinize hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olunuz. Sürçülisan ettiysek affola.